Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, الذي hedanah لهذا وما كنا En eulah an hedanallah وما توفيqee ولا اعتصame illa billah عليه توكلt وإليه أنيب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 Onların hangisinden Allah'a ulaşacağımızı intizar havası içinde hepsini behemalde değerlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hak idrak ihsan eylesin. Bir irşat vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Bir cihat ordusuyla mı karşı karşıya kaldınız? Dini bir müesseseyi ihya etme vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Hakkı batılın savletinden kurtarmakla mı karşı karşıya kaldınız? Müslümanlığa eski onur ve izzetini yeniden iade etmek vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Ne pahasına olursa olsun, ölümünüz pahasına dahi olsa bu işi yapmada tehalük gösterin. Malike iktam edin. Ancak ölümünüz veya bir parçanız orada bulunacakmışı diri etmeden Allah'ın gösterdiği istikamette koşmaya çalışın. İcratin 30 küsür üçüncü senesiydi. 33 34 sene gibi bir zaman geçmişti. Medine-i Tahire'nin içinde, Suriye'de, Şam'da, Şam'ın bütün vilayetlerinde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 bu cihada iştirak etmek istiyor. Bu cihadı herkes mübecel bir cihad, bu fethi Allah'ın rızasını kazanmaya vesile sayıyorlardı. Yapılacak bu büyük cihad için nebiler nebisi, sahih hadisiyle, لَتُفْتَحُنَّ الْقَوَسْطَانْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَلْ اَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَلْ جَيْشْءٍ ذَلِكَ الْجَيْشِ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 Beni said Oymanın önünden geçerken zimam tutuluyor, Akimindana Ya Resulallah deniyor. Deve serkeş deve gibi, başını dikmiş başka tarafa gidiyor. Derken Beni Haris Hazracın kapısına gidiyor, derken Beni Beyaz'ın kapısına gidiyor, hiçbir yerde durmuyor. Herkes yalvarıyor, yakarıyor. Herkes Ya Resulallah Akimindana diyor. Allah Resulü, "Khalu <gülüyor> sabilaha fe innaha ma'mura." Ferakın devrinin zimamını o bir memurdur, bilir ne yapacağını. Nihayet, nihayet bir kapının önünde çöküyor. Bu beni Necar ibn Malik'in kapısıdır. Devâ Benî Necar'ın harabesinde çökünce resul Ekrem'in önünde keyfinden ne yapacağını bilemeyen Otuzunu aşkın bir delikanlı arzı idare eder. Biz bunu Ebu Eyyubül sarı olarak tanıyoruz. Halid ibn Zeyd olarak biliyoruz. Bir iki sene evvel yetmiş kişinin içinde akabede Resul-ü Ekrem'in elini sıkmış, gel demiş ya Allah. İşte geldi, öyle gel demişti ki evine kadar geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz misafir, Medine'nin umuma ahvale gören garibi, Eba yübilen sarı hazretlerinin evinde misafir kalır. Evlenmişken dul kalmış insan, anne görmüşken yetim kalmış insan, himaya görmüş görmüşken hamisiz kalmış insan, ana, baba ve hami yerine her şeyini Allah'a vermiş, Allah'tan bekleyen büyük insan. Eba yübilen sarı hazretlerinin evinin alt katında, o muhteşem enkazın yerinde.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 Resul-ü evin alt katında, üst katında, bir gün kendi kendine gelir. Ben üstte çocuk çocukla meşgul olurken, bu ayağımın altındaki taban çatırdarken, ses çıkarırken, kim bilir Allah Resulü ne kadar rahatsız oluyor. Hemen duyduğu için de hissettiği dakikada aşağıya iner. Ya Resulallah af buyurur, büyük hata ettik. Lütfederseniz üzer üzerimize çıkmanı istiyoruz, ısrar ediyoruz. Allah Resulü çıkmak istemez.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 Resul-ü Ekrem hayattayken Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te her yerde bulunmuş. Dudağından sık sık dökülen bir cümle vardı, herkes ondan onu duyardı. İnfirû kifâfem ve thikâlen ve bi bi'emvâlikum ve enfusikum. Yaya olarak ağır yüklü veya hafif yüklü, sahip bulunduğunuz imkanlarla Allah yolunda cihad edin, seferber olun. Neye malik onla onunla cihad ediniz. Nefisle malla Allah yolunda cihad ediniz. En çok söylediği söz bu idi. Hz. Ali ve Muaviye meselesinde Hz. Ali'nin tarafında bulunuyordu. Mesela sulhla bertaraf edilince, fitneye sebebiyet vermemek için o da o tarafa biat ediverdi. Fitne olurum diye endişe ediyor, titliyordu. Bir gün İstanbul'u fethetmek üzere,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 Yara aldı ve ruhunu Allah'a teslim edeceği dakikaları beklemek üzere uzandı. Yezid kumandan ordunun kumandanı geldi. Mâ hâcetüke ya ebâ eyyûb, ihtiyacın nedir dedi. Bu dakikada insana ihtiyacın nedir diye sorulsa, der ki beni kâfirin çizmesi altında bırakma. Çocuklarıma söyleyin şunu yapsın, evlatlarım şöyle etsinler, kızım şöyle yapsın, hanımım böyle yapsın. O bunları demiyor. O tarihin kulağına küp olacak şu sözleri söylüyor. İzhabu bi juzman hâde, fi Rum, hunak. Beni şöyle alın, götürebildiğiniz kadar Rum'un içine doğru götürün, götürdükçe götürün, müsaade yapın götürün, Rum'un içine gömü verin.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 Padişahıyla, Serdarıyla, Ulubatlı Hasanıyla, Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Arap'ın Yağız atı oradaysa, Türk'ün alı buradaydı. Orada o Serdar varsa, Osmanlı'nın içinden Hazreti Fatih zuhur edecek. Allah bu şerefi bu aziz millete nasip edecek. Fatih İstanbul'u fethetti, ezanlar okuttu, kişneyen atların sesini duydu veya duymadı.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 Neydi o yaşta ata binmeye zorlayan? Ve at üzerinde İstanbul önlerine kadar kendisini getirten? Ve neydi beni düşmanın içine gömüm dedirten? Neydi acaba atın kişnemesinden duyduğu hazın manası? Bütün bunların verasında, inandığı bir saadet yurdunda, selamet evinde Allah'ın rızasını kazanma, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Turfanda hurmalarla donatılmış mukaddes sofrasına oturma, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamla beraber olma, haşle inanma, öldükten sonra bazu el mevte inanma. Hakiki hayat ve sevadetin kafirin dediği gibi, inhiye illa hayatın dünya ve manhalu be mabûs Belki hakiki hayat, hakiki saat, saadet, sevadet, hakiki selamet ahiret yurdu olduğuna inanma, bu tehalüklere onu zorlayan, bu maliki iktihamı onu zorlayan husus olmuştur. İnsanlar öldükten sonra dirilmeye inandıkları nispetle malik iktiham ederler. Meşakkatlere katlanırlar, hayatı istihkar ederler, milletlerini, millet fertlerini düşünürler, kendilerini düşünürler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Yin yığın, yığın saadet ve selamet intizar eden, fakat saadet ve selametin yolunu kaybeden, 20. asırda başı bozuk cemaatler haline gelen ve her birisi ayrı bir vadide bir tuğyal içinde bocalayıp duran, şu serkeş cemaate hidayet buyurmak suretiyle tariki müstakimi ihda hidayet eylesin ve sonra Darüssalam'a vasıtlılsın. Ela in nesen el kelamı ve abla anıdam. Kelamullah il Mekil Aziz il Allem. Kamaa kaaal Allahu tebaarak ve teala fi el kelam. Vaida kure al ve والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لما المحسنين صدق الله العظيم الحمد لله الحمد hamden الحمد لله حمدا كاملا كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تاضما لنبيه وتكريما لفخامه شاه صوفي fakat Allah azza wa jalla min ala Nabi. Ya ve ala beik. Allahum a كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالم ربنا إنك حميد مجيد وعرض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن ستة الباقية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين على من منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم وإحفك آمين İbadet Allah, Allah'ın kulları. ve Allah'a karşı çok saygılı olun. Kalbiniz edeple dolsun taşsın, Ona karşı gelmekten, serkeşlik yapmaktan Allah'a sığının. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaat edin. İn Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve itaiz Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru hayat tarzıyla. Yani Kur'an'ın tarif buyurduğu, getirdiği hayat sistemiyle. En geniş manasıyla ihsanla onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Her halükarda mevcudiyetini size hissettiriyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüce ve yüksek olan İslamiyetin ufkunuzda bayraklaşması mevcudiyetini kendi aleminizde sizin aleminizde size hissettirmesi istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. Wayen hanir <gülüyor> fahşai Ahlaksızın her çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden Dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, şunun bunun anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü eğri büyülü yol içinde tek doğru yol olan İslam'ı bulasınız, Emne eman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz Salah, innes salate tenhâ enil fahşâi vel ve la dîkûllâh akrar. Wallahu yâ allâmât etsnârûn. Sala alâllâhu